Arkadaşlar, hepinize hayırlı akşamlar olsun. İnşallah duyuyorsunuz, görüyorsunuz. Bir sorun yoktur. Tamam o zaman. Peki, nasıl gidiyor? Bir yaramazlık yok inşallah. Evet, bugün arkadaşlar kısmet olursa e, Maverdi var, El-Maverdi, onun çok önemli bir tefsiri var. El-Nukketu El-Uyon adında e, bu tefsirden inşallah e, birazcık okumaya e, çalışacağız. Ee, Maverdi, Maverdi ismini söyleyince e, herhangi birinizin zihninde e, bir şeyler canlanıyor, bir şey hatırlayanınız var mı? Yani Maverdi çünkü e, yani bilmek lazım, çok önemli bir isim. Herhangi bir şey hatırlayanınız var mı? Zihninde bir şey canlananınız var mı? verdi dediğimiz zaman Şafii temsilci, siyaset ve sahne sahibi değil mi hocam? Evet Sare. Peki eserin adı ne? Çok güzel bir kitabı var. Onunla daha çok meşhur olmuş aslında. El El El Ahkam Türkçede çevrildi bu kitap arkadaşlar. Türkçesi de var. Peki El Ahkam-ı Sultaniyye Kısaca Ahkam-ı Sultaniye adıyla Türkçe'ye çevrildi bu kitap. Ee, burada yani siyasetle ilgili, siyaset felsefesiyle ilgili çok güzel e, bilgiler e, veriyor. Ve müfessirimiz e, daha çok bu e, eseriyle yani Ahkam-ı Sultaniye adlı kitabıyla e, öne çıkmış onunla e, meşhur. Olmuştur ama tabii ki aynı zamanda önemli bir Şafii alimidir ve tabii ki önemli bir müfessirdir. Zaten biraz sonra tefsirinden okumaya çalışacağız. Şunu da belirteyim ki yani bunca tefsir okuduk okuyoruz bundan sonra inşallah okuyacağız ama yani maverdi kadar böyle konuları net anlaşılır bir şekilde uzatmadan, e, açıklayan az tersir var. Yani gerçekten e, her ayetle ilgili, özellikle o ayette anlaşılmayan bir kısım varsa, bir yer varsa, onu çok net bir şekilde açıklıyor, ilgili rivayetleri veriyor ve konuyu bitiriyor. Çok net, çok e, açık, e, seçik bir tersir. İlk, e, Gerçekten okunması gereken bir tefsir ve Türkçe'ye de tercüme edilmiş değil. Aynı bu tefsir. Yani belki de ıı, içinizden bir arkadaşımız bunu düşünür. Peki ne okuyacağız bu tefsir arkadaşlar? Bu tefsirden okuyacağımız kısım daha çok e, bir usul, tefsir usulü konusu olacak. Ee, tefsir usulünün en önemli konularından biri olacak. En mühim konularından biri olacak. O da nedir? Nesih konusudur. Ee, ayetlerin e, ışığı, ilgili ayetin ışığı altında nesih konusunu göreceğiz. Bakalım müfessirimiz elma verdiği olayı bize nasıl anlatıyor? Ee, kendi döneminde bu ayet nasıl anlaşılmış? Bunları e, hatırlamaya İşlemeye çalışacağız. Ancak şöyle birkaç soruyla olayı hatırlamaya çalışalım. Nesih denince ne geliyor arkadaşlar? Nesih deyince ne geliyor aklınıza? Hükümü kaldırmak diyor Saregül'e. Sare senin soyadını gördükçe aklıma Sıtkı hocamız geliyor. Allah rahmet etsin. Ee, bir yakınlık var mıydı Sare? Soyadlar aynı olunca her, memleket neresi Sare? Memleket e, Sivas, hocamız da Erzurum'daydı. Erzurum'daydı. Allah sizden de Sare ailenizden razı olsun. Dinleyen bütün arkadaşlardan tabi kocamıza da Allah rahmet etsin. Sizin ölmüşlerinize de Allah rahmet etsin. Benim de e, yani bütün ölmüşlerime Allah rahmet etsin. Biraz böyle hani ya, dün pazar günü kayınvalidem bir anda böyle bir kalp krizi geçirdi vefat etti. Dün de hep cenaze işleriyle uğraştık, e, defnettik. Biraz da onun böyle bir tabii istemez insan iste, iste, iste etkileniyor. E bir de eşiniz tabii çok üzülüyor, çok ağlıyor haliyle siz de etkileniyorsunuz. O yüzden bu mübarek salı akşamında gelin e, hepimizin ölmüşlerine e, rahmet dileyelim. E, mekanları cennet olsun. Allah onlara rahman ve rahim sıfatlarıyla gafur sıfatıyla e, muamelede bulunsun. E, ile cemaliyle müşerref etsin. Bize de hayırlı ölümler nasip etsin. Ölüm kaçınılmaz bir sondur. E, zengin, fakir, güçlü, güçsüz Ondan sonra kuvvetli, kuvvetsiz her neyse, hangi milletten, hangi durumdan, hangi e, kabileden, nereden olursanız olun mutlaka tadacaksınız. E, bu kaçınılmaz son sizin de başınıza gelecek. E, o zaman biz ne dileyelim? Her zaman hayırlı ölümler dileyelim. Allah ölümün de güzelini nasip etsin, hayatın da güzelini nasip etsin değil mi? Ne diyoruz? Rabbena atina fi dünya hasenaten diyoruz ya. Hani, hasene nasip etsin. Ölümün de hasenesini hayatın da hasenesini arkadaşlar. Peki evet böyle bir arkadaşımız Sahre'nin soyadından bu konularda değinmiş olduk. Evet demek ki bir hükmün kaldırılması. Peki bu hükmü arkadaşlar kim kaldırıyor? Yani mesela diyelim ki bir meclis kalksa çok güzel. Sade diyor ki Şari'nin şari kaldırması, Cenab-ı Hakk'ın kaldırması lazım. Bu nesi olur? Değil mi? Yani Bunun dışında mesela bizim Kur'an'daki bir hükmü kaldırmamız, onun yerine başka bir hükmü getirmemiz, bunu da biz nesi çerçevesinde düşünebilir miyiz? Yani ne dersiniz? Düşünebilir miyiz arkadaşlar? İnsanların bir hükmü ortadan kaldırması, kendilerinin yeni bir hüküm koymaları. Sade diyor ki, peygamber efendimizin vefatıyla nes bitmiştir diyor. Artık böyle bir şey söz konusu olmaz diyor. Ama yani Evet doğrusu budur. Aslında belki peygamberimiz de nesh edebilir mi? Böyle bir yetkisi var mı yok mu? Bu da tartışılmıştır. İmam Şafii Kur'an'ı sadece Kur'an neseder eder e, diyor. E, diğer alimlerimiz de aşağı yukarı bu fikirdeler. Fakat bazı alimlerimiz peygamberimizin de yani hadisin de sünnetin de Kur'an'ı nesedebileceğini edebileceğini ileri sürmüşlerdir. E, bu görüşte vardır. Belki zaten ders esnasında örneklere dokunabilir, değinebiliriz. E, fakat e, yani hakikaten nesih çok hassas bir konu. Öyle e, herkese bu yetkiyi verdiniz mi e, sıkıntılar doğabilir. E, zaten hassas bir konu. Daha da hassas hale gelmiş olur böyle yap yaptığımız zaman. E, yani evet böyle bir konu. Bir kere varlığı de yokluğu yani var mıdır yok mudur bu da tartışma konusu olmuş, değil mi biliyorsunuz yani Nesih var mıdır Nesih var mıdır arkadaşlar size göre öyle bir soru soralım mesela sizce Nesih var mıdır arkadaşlar 44 arkadaşımız e, hayır şu an şu an değil yani Kuran'da Nesih var mıdır e, şu an değil Kur'an'da nesi baki olmuş mudur? Kur'an'ın bazı ayetleri, diğer bazı ayetlerini e, geçersiz kılmış mıdır? E, evet. Şu arkadaşımız okuduklarında nesin olması daha doğru geliyor. Var. Evet, elbette diyor. Elif. E, Rohat, Becit evet diyor. E, yani arkadaşlarımızın Sanırım büyük bir kısmı evet diyor. Hayır diyen var mıydı? Çıktım aranızdan. Tartışmalı bir konu Fatma diyor. İlç ayetleri mesela diyor Vahide örnek vermiş. Hayır diyen var mı? Hayır Kuran'da nesih yok diyen var mı? Peki galiba Evet tedbircilik var diyenler vardı. Peki ben yoktur diyenlere katılıyorum ne diye diyor. Kesin bir hükme var diyor Fatma. Kaldırılan hükümler yok ama Kur'an. Peki şöyle bir şey, bir şey daha soralım mı arkadaşlar? Sizce diyelim ki yüz alim var. Böyle bizim hani tarihimizde yüz alim var. Sizce bu yüz alimin kaçta kaçe nesih var? Demişti kaçta kaçe nesih yok demişti bir yüzde olarak bir tahmin edin. Yani varsayalım ki 100 alim var. Sizce bu 100 alimin kaç tarih boyunca yani peygamberimizden Zeynep 99'u var dedi. Sare Gib yüzde %90'ı var demiştir diyor. Maşallah rakamlar bayağı yüksek. Nebiye biraz daha yüzde %80 var demiştir diyor. Peki eee Peki. Şöyle bir şey daha soralım. Sizce bugün Türkiye'de bugün Türkiye'de hayatta olan ilahiyat hocaları arasında yüzde kaç nesih var diyor. Yüzde kaç nesih yok diyor. Evet laide. Doğru söylüyorsun. Sonuçta e, yüzde 60 var diyor. Yüzde seksen var herhalde. Nebiyecan yüzde 50 diyor. Evet. E, yani rakamlarınız e, <gülüyor> rakamlarınız yani anlamlı o kadarını söyleyeyim anlamlı boş rakamlar değil. Tabi bilemiyorum. Yani bilerek mi yazdınız bu rakamlar bir şeyler okudunuz da mı yazdınız yoksa e, yani tabiri caiz attınız da tuttu mu bilemiyorum ama rakamlarınız anlamlı arkadaşlar. Bir kere tarih boyunca e, tarih boyunca tam Sare ben atmadım diyorum. Tamam. E, zaten belli oluyordu sadece Sen yazdıklarından Şöyle söyleyelim. Tarih boyunca e, ihtilaf vardır diyor Emine Fethiye Demir. Şöyle söyleyelim arkadaşlar. Tarih boyunca yani diyelim ki işte tabi 10 döneminden şöyle mesela 1900'ların başına kadar yani 20. yüzyılın başına kadarki dönemde yani muhtemelen 100 müfessir, 100 alim varsa eğer bunların 99'u değil, 99.99'u diyelim. Yani şimdi daha iyi anlaşıldı mı bilmiyorum. O kadarı nesih var demiş. Yani 99.99'u nesih var demiş. E, nesih yok diyenler kim? Yani veya onların oranı ne kadar? Onların oranı yüzde hani. 001 desek belki yerdir yani 01001 desek belki yerdir. O kadar çok alemimiz e, Kur'an'da nesih vardır, nesih vaki olmuştur diyor. Ama demek ki %100'lük bir ittifak yok. E, 0.1 de olsa, 00.1 de olsa e, nesih yok diyen alimler de vardır. Tarihte bir alim çok meşhur olmuştur. Nesih yok diyen bir alim var. Çok meşhur olmuştur. Hatta biz genelde deriz ki ilk kez nesih yok diyen kişi de budur. O alimi hatırlayanınız var mı? Yani bir alim var büyük ki Zeynep Şevkani diyor. Şev Zeynep, daha eski daha eski Şevkani değil İbni Kayın olabilir mi? Hayır Sari. İbni Kayın da değil. Daha eski. Ondan da eski. Öyle söyleyeyim. Ee, bakalım. Im, İbni Hazım. E, Gülsüm. İbn Hazım çok aykırı bir alim. Doğru söylüyorsun da. Ama burada kastettiğimiz İbni Hazım da değil. Ondan da daha eski. öyle İbni Teymiye de değil. O da değil. Zemahşer'i hiç değil. Zemahşer de değil. Evet arkadaşlar. Ee, başka Başka başka isimler bekliyorum. İpucu. Peki Ebu. Zeynep diyor hocam. Ebu diye başlıyor ismi. Ebu. Ebu. Ebu. Ne olsun? Çok ilginç bir Ebu Berekat. Ebu Berekat en nesef değil. Değil. Değil. Değil. Ebu. Ebu. Ondan sonraki ismi de Meyre başlıyor. Ebu. Ebu. Şimdi söyleyeceğim. Hadi bir şeyler yazın. Eee. Evet. Evet. Elif. Elif. Çok güzel. Evet. Ebu Müslim. Ebu Müslim İspahani. Çok güzel. Ebu Müslim İspahani. Doğru. Şimdi bulduk. Nihayet beraber bulduk. Ebu Müslim El İspahani tarihte ilk kez nesih yok diyen bir alim olarak kabul ediliyor. Peki vefat tarihini hatırlayanınız var mı? Ya da hangi asrada yaşamış olabilir? Hicri olarak hangi asrada yaşamış olabilir? En azından e, İkinci asır diyor Emine. Değil. Değil. ikinci asır değil. Ee, tabii. <gülüyor> üç de, yani üçün sonu, dördün başı diyebiliriz. Değil mi? Peki. Vefat tarihi arkadaşlar. 322. Hicri olarak vefat tarihi 322. Demek ki dördüncü asrın başı. Ee, ama... 3. asrın sonu da diyebiliriz yani sonuçta 20 yıl yaşamamış ya değil mi bu müfessil 60-70 yıl yaşamışsa demek ki 3. asrın sonu 4. asrın başında yaşamış biz daha sonra da bazı bilgiler vereceğiz Ebu Müslim hakkında fakat şimdi bu kadarını söylemiş olalım tarihte ilk kez Kur'an'da nesih yoktur diyen alim olarak biz şu an Ebu Müslim'i biliyoruz. E, ve fakat hep yalnız kalmış arkadaşlar yalnız kalmış e, ona destek veren fazla alim çıkmamış işte tarihte bazı kaynaklarda Şehristani'nin de mesela nesi kabul etmediğine dair bilgiler vardır e, neticede pek yok yani bir, bir elin parmağını geçmez tarih boyunca yani 20. yüzyıla kadar bir elin parmağını geçmez Ayşen dikkat ederseniz 20. yüzyıla kadar diyorum sanırım İslamoğlu 20. yüzyılda kalmış değil 21. yüzyılda yaşıyor daha. Dayanağı nedir hocam Ebu Müslüm'ün diyor Elif biraz sonra belki bahsederiz ama 21. yüzyıla geldiğimizde ya da 20. yüzyılın sonu 21. yüzyılın başı peki bu dönemlerde vaziyet nasıl ilahiyat hocaları arasında vaziyet nasıl diye sormuştum. Arkadaşlar ben e, e, şöyle bir şey daha sorayım. Sizce bugün piyasada Türk alimler tarafından, Türkiye'li alimler tarafından yazılmış kaç tane tehlif tefsir vardır? Bana söyleyebilir misiniz? Kaç tane Türkçe yazılmış? Yani böyle tercüme edilmemiş arkadaşlar. Türkçe, alim, Türkiye'li veya Türk falan <gülüyor> Eserini Türkçe yazmış. Te, tefsirin Türkçe tehlike etmiş. Türkçe yazmış. Bu şekilde kaç tefsirimiz var? Bileniniz var mı? Ee, bilmiyorum diyor Vahide. Sare Güll'e 4 diyor. Ee, Gülsüm 2'ye düşürdü. 5-10 ee, Hatice'nler Nur diyor. Biraz cimri davranıyorsunuz arkadaşlar ya. <gülüyor> Elif, Elif, Elif çok cimrisin kız. Teke düşürdün, biraz biraz çıkın böyle, biraz çıkın arkadaşlar ya. Ee, mesela <gülüyor> tuba o kadar da değil tuba, fırladın yani, uçtun tuba, sen de uçtun. Peki 20 diyen arkadaşlar, eh işte. Peki e, mesela ham say sayalım Konyalı Mehmet Vehbi Efendi diye bir ailemiz var mı arkadaş, onun tefsiri var mı? Yani birkaç tane sayılır mesela var değil mi? Evet. Peki Hamdi hazır var mı? Var. Ömer nasıl bilmen var mı? Var. Mesela e, e, ondan sonra Celal Yıldırım var mı? Var. Ondan sonra işte Hürşat Ulbeyan yaz arkadaşlarımız mesela Diyanet işleri Başkanlığı'nın çıkardığı var mı? Var. Soyman ateşim var mı? Var. İşte Hasan Batıç çantayı sayabiliriz. Ömer de Doğulu sayabiliriz. Şemseddin Yeşil diye bir zat var. Füyüzat adında bir tefsir var sayabiliriz. Ee, Hasan Tahsin Emirulu diye biri var. Onun e, bir tefsiri var sayabiliriz. Yaz. O kadar çok var ki son dönemlerde yani <gülüyor> şu an arkadaşlar benim tespitime göre öyle söyleyeyim. Benim tespitime göre irilik ufaklı 43 tane tefsirimiz var arkadaşlar. 43 tane tefsir şu an. Bunlar bende var. <gülüyor> bayağı varmış bir anda aklımıza gelmedi hocam diyor. Evet. 43. Benim tespitime göre belki de ulaşamadıklarım da olabilir. 43 tane var. Ben bundan 1 sene önce bunlardan o zaman arkadaşlar özellikle tabii bunların bazıları yani şimdi mesela ne Vahide diyor ki nasıl oluyor hocam biriliği farklı oluyor. Mesela bize göre Hasan Basri Çantay'ın tefsiri irili bir, iri, ufaklı bir tefsirdir. Yani biz bunlara mini tefsir diyoruz veya meal tefsir diyoruz. Mesela İslamoğlu'nun meali öyledir. Mealleri saymıyoruz. Mealleri Ayşen. 200 civarında meal var. Ben size söyleyeyim. Bak. Şu an yani Türkiye'de Cumhuriyet'in başından bugüne yazılmış 200 civarında meal var. Bu meallerin bir kısmı arkadaşlar içerisinde yorumlar da olduğu için işte İslamoğlu'nunki gibi. Bunlara biz hem meal diyoruz hem tefsir diyoruz. Yani hem tefsirler arasında sayıyoruz hem meal arasında sayıyoruz. İşte Hasan Basri çantayım böyle Ömer Zadoğrul'un böyle işte Yaşar Kandemir, Ümit Şimşek ve Halil Zevas hocaların çıkardığı öyle. Bu şekilde e, olanlar da vardı. Haluk Nurbaki'nin cep boy tefsirleri var hocam. Ya, e, Tuba onlar küçük küçük e, böyle bir ayetin yorumuna dayalı küçük şeylerdi. onları biz yani bir tefsor olarak değerlendirmiyoruz. Abdullah Parlayan, biz ben onu mesela almadım. Çünkü Abdullah Parlayan'da çok az var. Mustafa Öztürk mesela onu da az var onlar. Ama mesela dediğim gibi İslamoğlu'ndan çok var. Neyse bu konuyu biraz uzattık. Ben bunların içerisinden 35 tanesi üzerinde bir inceleme yapmıştım. Nesih ayetiyle ile ilgili olarak. Bakalım bu 35 müfessirimiz Nesih ayetini nasıl değerlendiriyor? Bunlara göre Nesih var mı yok mu diye değerlendirdiğimde arkadaşlar biraz bir arkadaşımız çok isabetli bir şey yazdı. Şunu tespit ettim. Türkiye'de Türkçe tefsir yazmış Türkiye'de Türkçe tefsiri yazmış alimlerimizden %60'ı e, Nesih var diyor arkadaşlar. %40'ı nesih yok diyor. Yani bu tefsirlerin içerisinde 40 %40'ında nesin olmadığı belirtiliyor. Ama %60'ında nesih var deniyor. Önemli bir şey arkadaşlar. Şöyle önemli. Düşünün tarih boyunca tarih boyunca nesih yok diyenler oranı %00.1 iken bu son 20-30 yıl içerisinde yazılan tefsirlerde bu oran bir anda %40'a belki de daha fazlaya da yükselmiş olabilir. Yani yeni tefsirlerde kesinlikle çoğu mesela nesli kabul etmiyor arkadaşlar. Şimdi tabi haliyle e, bu tür sorular gelecek. Neden mesela? Neden o zaman kabul ediliyordu? Şimdi edilmiyor Ebu Müslüman işte gerekçesi neydi? Niye e, kabul etmedi? Geçmişten bugüne ne değişti? Bunlar hep çok güzel sorular. Tartışılması gereken sorular. Ama biraz metin okuyalım. Yeri geldikçe de konuşuruz tam arkadaşlar. Ee, işte Kur'an-ı Kerim'de nesih var diyen alimlerimizin en büyük dayanağı. Nesih var diyenler arkadaşlar dikkat edin. Nesih var diyenler en büyük dayanağı. En çok is isnat ettikleri, dayandıkları ayet şu ayet arkadaşlar. Bakara suresinin 160. ayeti. Bismillah. Ma nansah min ayetin o nunsiha lati bi khayrin minha ne demek ma buradaki ma ne olsun arkadaşlar yani ma nefiem olsun ma mesuliyem olsun Nasıl bir ma olsun bu şart maası mı olsun ama şart bir şart şart da olabilir yani illa diye cevap gelecek ama o şartların o şart ne oluyor aynı zamanda hatice ne oluyor aynı zamanda nefi oluyor Tamam doğru nefi yani olumsuz mana veriyor arkadaşlar. Olumsuzlaştırıyor. O zaman ma'nensah ne ne yapmadık? Biz ne yapmadık? Bakın olumsuz mana. Nes etmedik. veya enes etmezsek muzari geldiğine göre ma'nensah biz mes etmeyiz min ayetin bir ayeti bir ayeti nes etmeyiz. Ev ya da nunseha bu Nusya'nın hangi anlama geldiğini de biraz sonra göreceğiz. Ama burada diyelim ki mesela unutturmayız diyelim. Unutturmayız. Ne etibi hayrın minha. İşte bu ne etibi hayrın minha. Ma'nın nesi olsun arkadaşlar. Cevabı. Yani şart cevap geldi. Ne yaparız biz yani Şayet biz bir ayeti nesh veya unutursak ne yaparız? Ne etibi hayrın minha. Ondan daha hayırlısını getiririz. Ne bi hayr minha cevabı oldu Hatice. Ma'nen sahn asihha nati bi hayr minha cevabı oldu. Veya misliha ya da benzerini getiririz. Bakın burada çok açık bir şekilde nesih'ten bahsetmiş oldu. Ma'nen sahn asihmis min ayetin dedi mi ayet bir ayet. Demek ki yani lafza bakarsanız arkadaşlar, bu ayetin lafzına bakarsanız, literal okursanız bu ayeti, kesinlikle ve kesinlikle diyeceğiniz, tabii bir de bağlamından koparırsanız bu ayeti, kesinlikle diyeceğiniz şey şudur, evet Kur'an-ı Kerim'de nesih vardır. Çünkü nesihten bahsediyor bir de ayet ve Bakın ayetin ayetin, bir ayetin nesih ederse diyor. Daha ne olsun? Çok, son derece net. Ne zaman böyle oluyor? Eğer biz ayeti bağlamından koparırsa. Eğer biz ayeti literal okursak e, o zaman ne oluyor diyor o zaman nesih olayı ortaya çıkmış oluyor. Esasen ulemamızın da işte bu sözünü ettiğimiz o büyük çok büyük çoğunluğu da böyle bakmış ayete ve dolayısıyla Kur'an'da neshin olduğunu kabul etmiştir. Elem te'lem bilmez misin ki ennallaha ala kulli şeyin kadir <gülüyor> Allah her şeye kadirdir. Elham ta'lam yine bilmez misin ki en lehu mülkü semavati vel ardı göklerin ve yerin melekutu, mülkiyeti değil mi? mülkiyeti kimindir? Allah'ındır ve mâ lekum min dûnillahi min veliyyen ve la nasir ne diyelim oraya arkadaşlar ve mâ lekum min dûnillahi min veliyyen ne diyelim? Ne diyelim arkadaşlar? Ve melekum min dunillahi min veli. Odaki mai olumsuzluk manası arkadaşlar. Ne diyelim? Ve melekum. Eee ve Tamam fark etmez bir şey olmaz. Burada biz sadece ilgili kısmı okumuşuz. Evet bende yok. Bende Mana sahmen ayetim diye başlıyor. Zaten esas önemli olan burası arkadaşlar. Esas önemli olan burası. Peki ee, tamam Nebi'ye geç. Geç. Soruma cevap verin. Nasıl yapalım? "Kumele kumindunullah min buraya arkadaşlar. Sizinkinde "la taqulu ra'ina" diye bir orası. O "la taqulu ra'ina" kısmı var. Onları yani bu ayet üzerinde duram diyorları çıkardık. Allah'tan başka hiçbir hami ve yardımcı yok için. Vav wow, Hatice, Hatice müthiş bir çeviri yaptın ya. Başka ne çeviriler göreceğiz bakalım. Ben başka bir şey bekliyordum sizden ama. E, Hatice niye hami kelimesini seçtin orada? İnsan dost demez mi ya bak. İnsan dost demez mi ya? Allah'tan başka dost falan öyle demez mi çevirirken? Ne yolu çevirmedin? Ee, sade bağlantım koptu. Tamam sade. Şimdi iyi soru tekrar edersin. Sorum şu: Wa ma min dunillahi min waliyin. Bu ibareyi nasıl Türkçe'ye çevirebiliriz? Bilhassa min waliyin koruyucu olmaz mı? Fatma diyor. Çok güzel. Evet. Baya konuşmuştu bu can. İşte zaten evet, Sare dost diyor. Bak Sare dost diyor. Hala dost diyor. Ee, Emine de Allah'tan başka dostla yardımcı yoktur diyor. Ee, demek ki Hatice konuşmalarımız sende bir şeyler bırakmış ama Sare ile Emine Fethiye de <gülüyor> aynı şeyi söylüyorlar. Yani hani dost desek yanlış mı olur? Deseniz yani çok da yanlış olduğunu söyleyemeyiz. Ama yani bu dost kelimesinden ziyade hami, himayeci e, ondan sonra e, buna benzer şekilde çevirsek daha daha e, uygun olur. Daha uygun olur diye düşünüyorum. Zaten ondan sonra nasir de diyor ya bir de yardımcı. yani Himayeci ve yardımcı. Çok da birbirine uydu yani. Gerçekten. O yüzden bu tür yerlerdeki Beli kelimesini dost değil Arkadaşlar daha çok böyle himaye edici Hami Koruyucu e, Anlamında e, Çevirirsek daha iyi olur diye düşünüyorum O zaman ne diyoruz Esasen sizin Allah'tan başka Hami'niz Koruyucunuz Ve ondan başka yardımcınız da yoktur Peki Ayetimiz böyle Kavuolu Teala, şimdi gelelim bakalım bize mi felsefimiz verdi nasıl bu olay anlatacak? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? yani biz bir Nasıl? neshetmeyiz ki fi Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Ayetin nesinin manası konusunda vardı ne vardır? Falefetu tewiletin üç yorum var arkadaşlar. Demek ki ayetin arkadaşlar ne çıktı ortaya? Ayetin ayetin e, neshi ne anlama geliyor? Ayetin nesilmesi hangi anlama geliyor? Bu konuda diyor, üç görüş var diyor Mufassid. Ahduha bir şudur. Ennehu kabadaha. Ennehu kabadaha. Yani ne demek? Ee, Türkçede bu kelimeyi kullanıyor muyuz arkadaşlar? Kabadahayı <gülüyor> biliyor musunuz? Kabz etmek. Harika. Mihrican çok doğrusu. Kabz etmek. Zeynep Mihrican. Ruhu kabzedildi denir. Çok harika. Yani tutup almak. Değil mi? Kabz etmek, tutup almak. Almak, kaldırmak. Demek ki birincisi Ayeti tutup kaldırmak. Bu hava es esüddiyi bu süddi'nin görüşüdür. Demek ki süddiye göre arkadaşlar ayetini neshetmek demek ayeti tutup kaldırmak. Yani anlamı şu Kur'an'da bir ayet var yazılmış veya peygamberimize bir ayet inmiş ama Allah daha sonra o ayeti tutup kaldırıyor, siliyor. Birinci anlam bu. Anlaşıldı mı burası arkadaşlar? Yani qabba daha fiilin öznesi kim peki? Kim kabzediyor? Kim kabzediyor? Tabii ki Allah. Çok güzel. Vethani birinci mana buydu. Vethani ikinci manaya gelirsek ennehu tebdiluha. Bu da ayeti ne yapma arkadaşlar? Tebdil etmektir. Ayeti tebdil etmek. Yani ayeti değiştirmek. Vuhu ha i̇bn Abbas. Bu da i̇bn Abbas'ın görüştür. Demek ki i̇bn Abbas'a göre ayeti tebdil etmek arkadaşlar. Ayeti başka bir ayette değiştirmek yani. Süddi'ye göre ayeti kaldırıyorsunuz. Çıkarıyorsunuz. i̇bn Abbas'a göre tebdil ediyorsunuz, değiştiriyorsunuz. Ve zelizü, üçüncü görüş ne peki? Ennehu isibatuhatbihâ ve tebdiluh hükmihâ. Üçüncü görüşte şu, yani isbatu, ne demek isbatu hata nasıl olsun arkadaşlarımın anlamı? Isbatu hata ne olabilir? Lafzı sabit, harika, şeyhemat çok mükemmel bir çeviri yaptı. Evet yazısı, yazısı, yazı olarak sabit kalıyor saadet, yazısı sabit çok güzel çevirdiniz, evet yazısı sabit fakat hükmü nasıl arkadaşlar? Hükmü değişmiş. Evet. Çok harika. Demek ki bu, bu İbn-i Mesud'un görüşüdür. Ona göre demek ki arkadaşlar Koran-ı Kerim'deki bir ayet e, lafzı kalıyor. Biz onu okuyoruz. Elimizde duruyor. Önümüzde duruyor. Ama ne, ne vardır? Hükmü değişmiştir. Hükmü başka bir hükümle değiştirilmiştir. İşte üçüncüsü de budur. Demek ki üç tane arkadaşlar anlam ortaya çıktı. Ayetin neshi konusunda üç anlam ortaya çıktı. Biri Süddi'nin anlamı, bir İbn Abbas'ın anlamı, bir de İbni Mesud'un anlamı. Şimdi sorum şu. Siz hangisine yakınsınız arkadaşlar? Hangisine yakınsınız? Gülsüm 3 diyor. Gülsüm 3 diyor. Elif 2 diyor. İbn Abbas'ın görüşü 2. Evet. Ee, yani 3 ile 2 arasında e, gidip geliyor sanki 2 daha mı çok oldu? Ondan öyle geldi. Neyse 3-2 arasında gidiyorsunuz. Yani o zaman size göre şöyle mi oluyor arkadaşlar? Yani bazı ayetler vardı. Bu ayetler başka ayetler değiştirildi mi? Ne oldu? 3 tekrar anlatır mısınız? 3'ün anlamı şu arkadaşlar. Yani ayet duruyor. Kur'an-ı Kerim'de mevcut. Yazısı var. Hattı var. Sabit. Okuyoruz. Okuyoruz ama ne var? Hükmü değişmiş arkadaşlar. Ayet var mı hükmü değişmiş? Heh, şimdi evet buna göre ne diyorsunuz? Ama i̇bn Abbas'a göre eğer bu rivayetler doğruysa tabi arkadaşlar evet ayetler duruyor Kur'an'da ama hükümleri yok. Mesut İbni Mesud diyor. Abbas ne diyor? İbni Abbas diyor, ki, ayet vardı, o ayeti Allah tuttu, kaldırdı. On yana başka bir ayet getirdi, koydu, tebdil değiştirdi yani. Sürdi de diyor ki, yok tamamen kaldırdı. Kabzette attı, kaldırdı. Ee, yani e, sanki üçüncüsü daha, değil mi? Daha çok, e, hani e, zaten tarih boyunca ailelerimiz de aşağı yukarı hep üçüncüyü savunmuş arkadaşlar. Yani. Demişler ki ayet var, Kur'an-ı Kerim'de ayet var ama hükmü geçerli değil. Genelde alimlerimiz bunu söylemişler. Yani alimlerimiz Kur'an'da nesi vardır derken daha çok bunu kast etmişler. Ayet Kur'an'da var ama hükmü yok. Tamam mı arkadaşlar? Peki bu bir. Eu siha nun siha ikinci Ayetin devamı var. Bu birincisi manasakmin ayet. Eğer biz bir ayeti nasıl edersek, o ya da non siha, yani ne diyelim ona? isterseniz anlam vermeden önce diyor ki müfessirimiz fihi bu kelime iki şekilde okunmuş. Ahaduhuma onlardan hadi, onlardan biri budur yani non diye okumadır. Yani biri bu okuduğumuz, ne dedik biz? Nunsiha. Vethaniyetu nense'eha. Nense'eha arkadaşlar. ma nense'h min ayetin ev nense'eha diye şekilde yani okunmuş. Biri nense'eha biri nense'eha. Femen qav'a ev nense'eha. Eğer bir kişi bunu نُنْسِحَا diye okusak ki bizim kıraatımızda biliyorsunuz biz nasıl okuyoruz adı kerimeyi? نُنْسِحَا okuyoruz değil mi? مَا نَنْسَحْ مِنْ Bizim kıraatımız. Böyle okuyunca ne oluyor? Hangi manaya geliyor? فَفِي تَعْوِيلِهِ اَرْبَعَةُ اَوْجُهِنْ Bakın görüyor musunuz nasıl bir hiç öyle lafı dolandırıp durmuyor. Ne alnama geldi? Tak tak saygır bize veriyor. Hem de böyle sistematik bir şekilde e, bitiriyor. O kadar. Bazıları dolandırıyor, dolaştırıyorlar. Bir sürü böyle hani e, iki kelimelik, iki satırlık bir şeyi. Bazen bakıyorsunuz kırk sayfada anlatıyorlar ama hakikaten e, maverde çok net e, söylemiş. Demek ki, eğer biz ayeti sihadiye okursak arkadaşlar o zaman burada bu kelimenin hangi anlama geldiği konusunda dört görüş ortaya çıkıyor. Neymiş bunlar? Ahaduha biri şu. Ennehu bima'na ev numsikha Yani numsika e, demek numsika e, demek. Peki ne demek yumsiku? Ne demek numsika yani e, ne diyelim oraya arkadaşlar? Tutmak. Evet yani ee, tutmak peki e, ne demek tutmak arkadaşlar ne demek tutmak işte tutmak buradaki tutmak arkadaşlar yürürlüğünü durdurmak diyor Merve ee, yok Merve o anlamda değil ee, biraz evvel e, Süddin'in bir görüşü vardı yani kaba vaha dedi Korumak da değil, kabazaha demişti ya. Şimdi bu işte bu o anlama geliyor diyor. Yani e, e, kaldırmak, tutup kaldırmak arkadaşlar. Peki eğer demek ki nunsiyanın bir anlamı buymuş, yani ayet tutup kaldırmak. Vakat zekere, enleha veya zikre diyelim. Vakat yani zikredilmiş, anlatılmış ki anna kâdît fi muzhati Abdillâhibî Masûd, yani anna hadi ki ha nereye gitsin arkadaşlar, anna ha, anna ee, hadi ha nereye gitsin arkadaşlar, çabuk çabuk söyleyin bir zahmet. nereye gitsin? Vâkıd zükr ânna ha Ayet mi diyor Emine? Hiç şüphesiz. Evet. Hiç şüphesiz arkadaşlar. Ayete gidiyorum. Enneha <gülüyor> yani enne âye <gülüyor> kânet fî mushaf-i ibn bin Abdullah ibn-i mushafında bu ayet şöyle idi arkadaşlar. Şöyle nasılmış? ma numsik min ayetin evnen sâkhâ neci'û bi khayrin minhâ u Allah Allah. Bak görüyor musunuz? Bizim okuduğumuz ayet biz nasıl okuyoruz? Menaseh min ayatin aw nusihana ati bi hayrin minha aw ama bir rivayete göre bir e, e, açıklamaya göre İbn Mesud'un mushafında, İbn Mesud'un kendisine ait bir mushafı vardı. Yani onun yazdığı bir mushaf vardı. Orada ayet şöyle şöyleymiş. Ma min ayetin au nansaha nejiu bi hayrun minha Dolayısıyla şimdi nes nes nes'i biraz evvel anlattık. Nes'in hangi anlama geldiğini söyledik. Ma nunmsik nedir? Yani eğer biz bu ayeti tutup kaldırırsak veya onu nes edersek yani hükmünü kaldırırsak nejiu bi hayrun minha o'ndan daha hayırlısına getiririz au veya benzerini getiririz. İşte bu yorum da bize gösteriyor ki demek ki i̇bn Mesud'a Mesud göre bu ayette iki şey söz konusu. Bir, Allah bazı ayetleri tutup kaldırır. İkincisi de bazı ayetlerin hükmünü değiştirir. i̇bn Mesud'un bize verdiği açıklamadan bunları çıkarabiliyoruz. Ve derlike müfessizimiz diyor ki esasen enen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz Kana yaqraul bazen bir ayeti okurdu, bir ayeti okurdu. Bir ayet inerdi peygamberimize onu okurdu. Suma yansa sonra unuturdu ayeti. Ve Ve bu ayet kaldırılırdı yani peygamberimizin zihninden, kafasından kaldırılırdı. Bir daha da aklına o ayet gelmezdi. İşte numsik ha bu anlama geliyor yani Peygamberin kafasından, gönlünden zihninden o ayetin silinmesi. Ayşe Şimşek, hocam bu mümkün mü gerçekten? diyor. İşte görüyor musunuz Ayşe? Dedim ya size biraz evet. Mesih çok hassas bir konu. Ne kadar hassas bir konu olduğunu anlıyorsunuz şimdi değil mi? Bak neler söylüyor bizim ulema. Bence çok çok iyi düşünmek lazım üzerinde. Bu konuyu iyi incelemek lazım. Yani Ebu Müslim El-İsfahani boşuna boşuna ee, karşı çıkmamış. Biraz daha okuyun göreceksiniz. Ee, Nusihâ bu demek mi? Evet. Bir, e, şimdi Emin Fethiye, Nusihâ diye okursak, dedi ya dört yorum ortaya çıkıyor. Bir tanesi bu. Bir tanesine göre Nusihâ demek, yani Numsikû demek. Tutup kaldırmak. Ee, evet. Ve kânes sâdûbnu ebî vakkâs Yakra'u, Sa'd ibn Ebi Vakkas'ı biliyorsunuz değil mi? Ee, en büyük sahabilerden, sahaben önde gelenlerinden biri Yakra'u ayeti şöyle okuyordu. Ma nensah min ayetin Ma nensah min ayetin Temseha O da sah ne ne ama ten sah demesi olm lazım arkadaşlar o ten sah mana sakın ayetin ötens ne demek yani biz bir ayeti ayetin edersek veya sen onu unutursan tens ha sen onu olursaman hitabi yani burada ten sahada hitp vardır kime bir Raulillahi sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimize Peygamberimize hitap var yani. Fakat kuntu ruhu, o zaman bu ayetin anlamı şu olur: Avtansa antaya Muhammed. Yani sen unutursan ey Muhammed. O zaman ayet şöyle demek ki: Mensek min ayetin avtansa antaya Muhammed nati bimith nati bixir min ha wa Yani ey Muhammed, eğer biz bir ayetin nesi dersek, veya sen onu unutursan biz ondan daha hayırlısını getiririz veya benzerini getiririz. Böyle bir anlam ortaya çıkıyor. E vekal Kasim bin Rabia el-Sa'di bin Abi Waqas. Sad bin Abi Waqas Kasim ve Rabia diyor ki: "Fe inne Sa'iden el-Musayyib yagrau au e, Sa'id bin Musayyeb arkadaşlar, Sa'id bin Musayyeb Nusha diye okuyor bu ayeti. Böyle demişler Sa'd İbn-i Ebi Vakkas'a. فقال السعد Sa'd diyor ki اِنَّ الْقُرْآنَ لَمْ يَعْزِلْ عَلَىٰ اِبْنِ الْمُسَيِّبِ وَلَا عَلَىٰ اَلِ الْمُسَيِّبِ Kur'an ne e, Kur'an ne e, İbn-i Müseyyebe'e ne de onun sülalesine indi. Dolayısıyla yani şunu demek istiyor onlar ne bilsinler nereden bilsinler قال الله تعالى Allah-u Teala buyuruyor ki sen okudu'uke falan tense. Biz sana okuyacağız ve sen unutmayacaksın. وَذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَس۪يْتَ Unuttuğun zaman Rabbini hatırla. Bu iki ayeti de delil getiriyor. Buna göre unutma olabilir diyor unutmak olabilir, peygamber unutabilir. O zaman anlam ne oluyor? O zaman mâ nenseh min ayetim ev tenseh ente ya Muhammed demektir. E, hani öyle demişti ya Saad ibn Ebi Vakkas. Saad ibn Ebi Vakkas'a göre bu da hitap peygamberimizedir. Yani nunsihâ değil de Muhammed sen ayeti unutursan demektir. Evet. وهذا معنى قولي مجاهد وخطاده <وَقَتَادَى> yani Mücahid ve kataderin de görüşü bundan ibarettir. Onlar da böyle düşünüyorlar arkadaşlar. Onların da sözünün manası budur. Bu birincisiydi. Ve <وَالثّاني> ikinci şimdi ikinci görüşe en devalika de manat bu yani Nasihanın anlamı terk etmek, bırakmak demektir. Peki e, Kur'an'da bunun delili var mı? Min kavli taala Allahu tealan şu sözünde geçtiği gibi nasıl geçiyor ayette? Nesallahâ fensihum. Onlar Allah'ı unuttular, Allah da onları unuttu. Buradaki unutmak arkadaşlar ne demektir? Yani terk etme. Nesullaha, onlar Allah'ın emirlerini terk etmeyi bıraktılar. Allah'ı her an zihinlerinde tutmayı terk ettiler. tabi caizse Allah'ın işte yasalarını terk ettiler. Allah da onları terk etti. Kendi hallerine bıraktı gibi bir anlam. Zaten diyor, ey terakkuhu, yani onlar Allah'ı terk ettiler atarak on Allah da onları terk etti. Feyekunu takdirül kelami eğer böyle o zaman ayet şöyle olması lazım. Men nesah ayetin yani narıf narfuha ve nubeddeluha yani biz bir ayeti kaldırırsak bakın narfuha kaldırırsak ev nubeddilu hayda onu değiştirirsek ev e, Nunsiha ya da onu ey netrukha terk edersek demektir. Peki ne demek Allah-u Teala'nın ayeti terk etmesi? Bu, bu önemli bir şey. Allah'ın ayeti terk etmesi ne demek? Neymiş bakın? Netrukha <gülüyor> ve la nubeddilha ve la nansakha Allah-u Teala'nın bir ayeti terk etmesi demek Arkadaşlar onu neshetmemesi, etmemesi, onu değiştirmemesi demektir. Yani kendi hali üzere bırakması demektir. Yani ayete bir şey yapmıyor. İşte netruka demek bu. O zaman ne oluyor arkadaşlar? O zaman şöyle oluyor. Yani eğer biz bir ayeti nesh edersek veya neshetmez de olduğu gibi bırakırsak ondan daha hayırlısını getiririz gibi bir anlam ortaya çıkıyor. Manasih min ayetin, şayet biz bir ayet nesedersek, o ya da onu kendi halinde bırakır. Nesetmezsek, değiştirmezsek, ne tibbi minha, ondan daha hayırlısını getiririz. Böyle bir anlam ortaya çıkıyor. Buha İbni Zeyd'in bu İbni Zeyd pardon, atladın mı ha, pardon. İbni Abbas ve Süddiyi, bu İbni Abbas ve Süddiyi'nin görüşü oluyor. Ama bir şey söyleyeyim mi? yani bu görüş çok şeye uymadı ya. Yani hani arkadaşlar ben hep söylüyorum size ne olur ne olur bakın yalvararak söylüyorum. Kur'an çok önemli bir kitap. Kur'an-ı Kerim'i anlamak, anlamlandırmak, yorumlamak çok önemli bir şey. Çok büyük sevabı var ama o kadar da mesuliyeti var. Ne olur ayetleri yorumlarken, ayetlere mana verirken bağlamından koparmayın. Yani ne demek istiyor? Rabbimiz onu anlamaya çalışalım. Öncesi bize bu konuda yardımcı olur, sonrası bize bu konuda yardımcı olur. Yani bu o bütünlük, o hani sure bütünlüğü, ayet bütünlüğü, her neyse, bunlar bize yardımcı olur. Onları nazar alarak anlamaya çalışalım. Şimdi kardeşim, bir bakalım, bak, bir bakalım ya. Şimdi biz bir ayetini nesedersek veya onu nesetmez de kendi haline bırakırsa e ondan daha hayırlısını getiririz. Ne demek? kendi haline bırakmışsın ne demek o yani çok ya yani bak bağlamalar çok uymuyor gerçekten bu ikinci görüş. Ee, evet peki Aynen öyle Tuba, Tuba da ayda da çok güzel şeyler yazmışlar. Peki bu pek makul gelmedi bana. Vesalesu gelelim üçüncü görüşe. Ne diyor? Enna <gülüyor> kavluhu en nasihü vel mensuhu. Ve hâdâ kavlu dahhak. Yani e, dahhak arkadaşlar bu ayetten iki cümle vardı ya. Bir ayeti nasih edersek veya unutturursak. Değil mi? İki, i̇ki ayet vardı. E, iki, i̇ki ibare var. İki husus var. E, daha tutmuş demiş ki birinci husus. Yani biz bir ayetin ne edersek, bir ayeti nasih yaparsak demektir. Ewnusya kısmına da bir ayetin mensuh yaparsak diye anlamını vermiş. Yani biz bir ayeti nasih yaparsak veya mensuh yaparsak ondan daha hayırlısını getiririz. Yani daha kusura bakma ama Allah sana rahmet etsin bu mübarekseler akşamında ama bu da bağlama çok uygun düşmedi ya. Değil mi? Bir ayetin nasih yaparsak ondan daha hayırlısını getiririz. Yani Bağlam. Bağlam çok önemli arkadaşlar. Bağlam çok önemli. Uymuyor bağlama Uymuyor. Ve o Peki dördüncü sünnetir. Enne me'nâ nunsiha, ay namhuha. Allah Allah. Bu da başka bir görüş. Bu, İbn Zeyd. Bu da i̇bn Zeyd'in sözü. Ne diyor? Demek ki nunsiha demek namhuha. Ne demekti? Meha yemhu. Mimhat var. Ne demek arkadaşlar? Mimhat dedi. Bilen var mı içinizden? Mimhat. Yok etmek, tamam çok güzel. Silmek, silgi değil mi? had silgi, çok güzel silmek. Yani silersek, şimdi eğer biz bir ayet edersek veya silersek ondan daha hayırlısını getiririz. Bakın bu bağlama uyuyor yani şimdi. Yani, katılırız, katılmayız o ayrı bir şey. Yani, ayet silinir mi? O ayrı bir şey. Fakat en azından çünkü daha hayırlısını getiririz. Bu bağlama uydu. Tamam ama ötekilerde bağlama uymuyordu. Gerçekten uymuyordu. Bir daha özetleyelim. Eğer biz ayeti nun sihadiye okursak arkadaşlar şimdi ikinci kısımdayız. Nun sihadiye okursak dört tane görüş ortaya çıkıyordu. Bir tanesine göre yani num nunsi ko anlamına nun demek me nunsi anlamına yani ayeti tutup kaldırmak anlamına geliyordu. Bu bir. Bu kısmen makul yani biz bir ayeti biz bir ayeti e, neshe dersek ve onu tutup kaldırırsak ne yaparız? Onun yerine daha hayırlısını getiririz. Bakın, bağlama biraz uyuyor. Hadi neyse. Kabul. Diyelim. İkincisine göre, yani bu ne demiştik? Terk etmek. Terk, terk etmek ne demekti peki? Kendi halinde bırakmak. Yani biz bir ayeti ne edersek veya kendi halinde bırakırsak ondan daha hayırlısını getiririz. Bu demiştik belki bağlama uymuyor demiştik. Üçüncüsü, işte biz bir ayeti nasih yapar, birinde de mensuh yaparsak ya da bir, bir ayeti nasih yaparsak veya mensuh yaparsak ondan daha ayetine getiririz demiştik. Daha, bu da çok, yani böyle birebir oturmadı demiştik. Dördüncüsü, zaten dört de aşağı yukarı şeye benziyor yani, bire benziyor. Bire benziyor. Yani nusihat ne demek? Nemhulha yani ayeti silersek, yani ortadan kaldırırsak, yok etti. Yok edersek ayet demekti. E, dolayısıyla böyle dört anlam ortaya çıktı. Nusihâ diye okursak. Peki başka okuma var mı? İkincisi neydi? Ev nense'hâ. Bir de öyle demiştik. Nusihâ diye okunmuş kelime ya da ev Bu ne demek peki? Fe ma'nâhû Bu da ev nense'hâ diye çıkmıştı arkadaşlar. Şimdi şey geldiği için ma nense'h min ayetin ev yani mal geldiği için arkadaşlar e, muzarının son ha, e, son hareketi cezim olur tam arkadaşlar bu da üzerine ötüre konmuş yanlış e, yazıldı bir yanlış var. Avnseha peki bunun anlamı nedir arkadaşlar? Fa manahu muakhirha yani onu tehir edersek arkadaşlar te, demek ki tehir var bir de yani tehir edersek peki böyle bir kelime, böyle bir ibade, böyle bir kullanım var mı ki Arap kültüründe, Arap birinde biz kalkıp da buradaki ayeti böyle okusak ve ona göre mana versek. Fesirimiz evet diyor min kavlihim. Arapların şu sözünden geliyor. Ne diyormuş Araplar? Nese'tu hevel emra Nese'tu hevel emra Ben bu işi ne yaptım? Ne yaptım? İza ekhartahu Ötelediğin zaman ertelediğin zaman dersin ki yani bir iş var yapacaksın şimdi. Yapmıyorsun da diyorsun ki ben bunu 10 gün sonra yapacağım. 20 gün sonra yapacağım. Ne yapmış olursa sen? Sen bu işi öteledin. Daha sonraya bıraktın. Tehir ettin. Arapların şu sözü de bunu gösteriyor. Diyor. Başka, demek ki başka bir sözlere daha varmış. Neymiş? BİĞTÜ BİNESÂİN Alışverişte. Alışveriş yapıyorsun. Diyoruz ki BİĞTÜ Ne demek alışveriş? BİĞTÜ ben ne yaptım? tu ben ne yaptım? Ne yaptım arkadaşlar? bir tu bayi var. Sattım harika. Hayır satın aldım değil arkadaşlar. Sattım. Bayi var ya bayi arkadaşlar. Bak halk ekmek bayi. Ne yapar halk ekmek bayi? Bayi ne yapar? Gazete bayi ne yapar? Ne yapar gazete bayi arkadaşlar? Satın mı alır? Satar mı? Edeceksiniz ki o hem, hem alır hem satır. ama görevi satmaktır satar. Dolayısıyla bi'tu demek sattım demek arkadaşlar. Birtü sa in yani ne yaptım? Ey bite yani veresiye sattım arkadaşlar. Ha, eğer siz malınızı satar da parasını daha sonra alırsanız yani bugün malı verdin diyorsun ki parayı 10 gün sonra alacaksın. Ne yapmış oldunuz? Siz nasıl sattınız? Bi'te in Yani Nessa ile sattın. Yani tehir ederek sattın. Yani parasını daha sonra almak üzere sattın. İşte böyle bir kullanım da varmış Araplarda. İşte bazı müfessirlerimiz İşte İbni Ebin Uceh ve ata bunlardandır. Bunlar bu kullanımları gözünde bulundurarak demişler ki evnun siha ifadesini nense'a diye okumak lazım ve bu da bu anlama geliyor demişler. Böyle bir anlama yüklemişler. Peki yani bunu mesela oturtalım ayet-i kerimeye şimdi bir oturtalım ne demek? Ha, biz bir ayeti neshedersek tamam Av se'a ya da onu ertelersek yani olabilir mi? ertelersek, ayeti ertelersek. Yani bugün indirecektik, indirmedik, erteledik. E, Ne'ti bi hayrin minha. Olur mu? Yani, eh, bilemiyorum. Sanki otur, oturur gibi ama çok da böyle yani tuhaf oldu demiş Elif. E, Hacer'de olmaz hocam diyor. Ama yani zorlarsanız olur aslında da. Yani Allah bir ayeti indirecek. E, Rabbim ayeti bize indirmedin. Daha zaten biz bilmiyoruz ayeti. Hani İndirmedin ki, indirmediğin bir ayeti ne yapıyorsun? Ondan daha hayırlısını getiriyorsun. Biz ne olduğunu bilmiyoruz ki. Ondan daha hayırlısını değil mi? Ee, yani e, doğru söylüyorsunuz. Ya, pek uymadı bu da. Bana öyle geliyor. Yani. O zaman geriye ne kaldı? Geriye şu kaldı. Demek ki unutturmak. Öyle mi? Unutturmak mı kaldı geriye? Yani biz bir ayeti nasıl edersek Veyi unutturursa ondan daha. E unutulabilir mi? Olabilir. Nes olabilir mi? Olabilir. Ha unutuldu, nes edildi. Gitti ayet. Ne yaptık? Daha iyisini getirdik. Olabilir mi? Yani evet Rümeysa doğru söylüyorsun. Evet ama bu son dediğim olabilir değil mi? Anlaştık. Elif de evet diyor, Emine de evet diyor. Tamam. İki Müslüman, iki Müslüman şahitlik yaparsa da tamam. hacına da mantıklı oldu. Tamam peki, o zaman öyle anlıyorum arkadaşlar. Peki, semin ayetin, eğer ayetin, eğer biz bir ayetin nesi dersek, onun de onu unutturursak, neti bir minha, ondan daha hayırlısını getiririz, o müslüh ya da getiririz. Peki, bunlar ne anlama geliyor? Ne demek daha hayırlısı? Ne demek benzeri? Bunlar ne aklınıza gelebilir arkadaş? Mesela bir ayetin bir ayet, bir ayet, bir ayet daha bir ayetten Hayır daha hayırlı olabilir mi? Bir ayet, bir ayetten daha hayırlı olabilir mi arkadaşlar? Sorun bu. Bir ayet, bir ayetten daha hayırlı olabilir mi? Bir ayetin bir ayetin misli olması ne demek? Neti bıxil buraya geldik yani daha hayırlısını getiririz veya benzerini getiririz. Ne demek arkadaşlar? Fihi tevilani. Bu konuda da iki tane görüş var. Neymiş bunlar bir görelim. Evet tabii ki yani çünkü Gülsüm sen şu an sadece lafza baktın. Ama Sare daha bak sare lafza bakmadı manaya hükme baktı. Ee, bizim için hayır olan değil mi diyor. Ee, tedircilik falan diyen hakikaten daha iyi daha kolay. Heh, bak bazı arkadaşlarımız manaya bakıyorlar ve hükme bakıyorlar. Daha kolay diyorlar. Lafza bakarak bir şey söylemeyiz arkadaşlar. Yani mesela "Elhuvallahu ehad" üstündür? "Tebbet ya de iblahi" mi Üstüm. Hangisi daha üstün? Ya ikisi de Allah'ın kelam kelamlısıdır. Ne olur ya. Yani o da Allah'ın sözü, bu da Allah'ın sözü. da bir mukayese yapmak, bu bundan üstün, bu bundan evla demek doğru değil. Ama mana mana olarak ya da hüküm olarak evet bir ma, bir ayetin manası. Mesela birinde siz Allah'ın yüceliğine vurgu yapıyorsunuz. Birinde te, işte Ebu leheb'e Allah belasını versin diyorsunuz. Yani mana olarak hangisinden böyle hani fark var mı var? Evet. Mesela Allah'ın yüceliğinden bahseden ayet mana olarak bundan daha üstündür diyebiliriz. Ama konumuz o değil. Konumuz ma, mana dedi. Konumuz hüküm. Çünkü unutmayın arkadaşlar, biraz da zaten ben size sordum, size söylediniz. Nesih nerede oluyordu? Peki Gülhan, tamam. Anladım seni. Ahkanda çok güzel. O zaman O zaman konumuz manada değil. Ahkanda oluyor. O zaman konumuz demek hükümler. O zaman ne oluyor? Demek ki bir hüküm birinden daha ağır olabilir. Veya daha hafif olabilir. Kasıt bu. Kasıt bu olması lazım. Bakalım ne diyor müfesim? Ahadüme. Demek ki ne bir hayırın minharı yani ondan daha hayırlısını getiririz veya benzerini getiririz ifadesinde iki yorum var. İki yorum. Aşağıdama ondan biri şudur: "Ey hayırun lakkum fil manfaati". Bakın gördünüz mü? Yani menfaat bakımında sizin için daha hayırlı birini getiririz. Biri bu. Yani bize daha fazla menfaat sağlar. وارفق بكم bize daha kolaylık sağlar yani böyle bize rihkat gösterir yani böyle acıma acıma gösterir yani daha çok acı acıma taşır bizi. Daha, bunun yani bize dan bunu anlamayanı daha kolaylık sağlar daha kolaylık sağlar <gülüyor> <gülüyor> bu hada kavl Bu Abbas ibnu Abbas'ın görüşü demek ibnu Abbas'a göre bu ayetin manası bir ayet var o ayet bize biraz hani ağırdır Ağır geliyordu. Hükmü biraz ağırdır. Biraz bizi zorluyordur. Allah ne yapıyor? Onu eğer kaldırırsa, nesederse ondan hükmü daha e, hafif olan bir ayet getirir. Ayet manası i̇bn Abbas'a göre bu. Ve saniye, ikinci anlam şudur. Enne mana hayru minha. Bu da hayru minha. Aşağı yukarı aynı şeyi bu da söyledi. Yani birincisinden hükmü daha hafif olan bir şey getiririz. Birincisinden hükmü daha hafif olan bir ayet getiririz. Neyle? Bir tarhisi fiha? Mesela orada ruhsat tanımın size. Yani bir ayette ruhsat yok, bir ayette ruhsat var. E ruhsat olan ayet e, hükü bakımından olmayan ayete göre daha hafiftir. Dolayısıyla e, size bir ayet getiririz. O ayette size kolaylık sağlar, sağlarız, ruhsat deriz diyor. Ve bu da, aynı kavli Katada, Katadın sözü de bu yönde, bu bu şekilde düşünülmüş Katadır. Fakat konu tevri alayeti, o zaman ayetin yorumu şöyle oluyor. Ayet şu anlama geliyor. men nü gayr min hükm ayetin, fa nü beddilhu, ma nü من حكم آية فنبدله أو نتركه فلا نبدله نأتي بخير لكم أيها الممنون حكما منها إما بالتخفيف في العاجل كالذي كان من ناس قيام الليل تخفيفا وإما بالنفع بكثة الثواب في الآجل كالذي كان من نسخ الصيام أيام معدودات بشهر رمضان mükemmel bir açıklama yaptı müfessizimiz gerçekten. Mükemmel bir açıklama yaptı. Anladık değil mi arkadaşlar? Tercüme etmeme gerek var mı? Çok güzel bir ibareydi. Ee, gerek var mı? Peki tamam o zaman tercüme edeyim. <gülüyor> Haydi elbette hocam diyor. Peki feyekun teyül ayet. o zaman ayetin manası şu oluyor arkadaşlar. Diyor ki Rabbimiz "Mən nugayyir min hükmin eğer biz bir hükmü tağiyyir edersek fenübeddiluhu onu değiştirirsek eğer biz bir ayeti tağiyyir edip değiştirirsek tebdil edersek av ya da netruku felanübeddiluhu kendi haline bırakır da değiştirmezsek yani olduğu gibi bırakıp da değiştirmezsek tamam ne'ti bi khayrin lekum eyyuhel müminum ey müminler size daha hayırlısını getiririz. Ne olarak? Hükmen, hüküm olarak neden daha hayırlı? Mina önceki ayetten. Yani kaldırdığımız ayetten daha hayırlı nesh ettiğimiz ayetten daha hayırlı hüküm bakımından hükmü daha hayırlı bir ayet getiririz. Peki, hükmünün daha hayırlı olması ne anlama geliyor? Nasıl oluyor bu? İmmâ bittekhfifi fil acili. Ya hemen şu an size bir hüküm getiririz. Acil. Yani acil değil, mi? aceleyle hemen size bir hüküm getiririz. Bu gelen hüküm, önceki hükümden daha hafif olur. Yani diyelim ki birinde işte 100 sopa vurun diyorduk. Şimdi size bir daha, daha dedik ki 50 sopa varım. Bunun gibi. Hemen şimdi. Fil acili hemen. işte o zaman ne oldu? O zaman arkadaşlar bakın hüküm ikinci hüküm, birincisinden daha hafif oldu. Peki bunu Kuran'da örneği var mı? Müfessimiz diyor ki kelleri kâne min min nesh leyli tahvifen. mesela gece namazı vardı. İlk zamanda gece namazı vardı. Ee, Müslümanların e, bu ibadeti ifade etmeleri gerekiyordu. Ee, i̇şte bu ibadet arkadaşlar nesh edildi. Bazı rivayette göre bu ibadet nesh edildi. Onun yerine yatsınamazdı mesela geldi. Akşam yatsın namazı. İşte biz 3 rekat akşam namazını kılıyoruz. İnşallah biraz sonra yatsın namazımızı kılacağız? Tamam bu kadar. Şimdi 3 rekat akşam namazı ile 4 rekat yatsın namazını kılmak mı daha hüküm olarak hafif ki bu Allah'ın bizden istediği bir şeydir. Yoksa geceleyin mesela saat 11'de, 12'de 1'de, 2'de, 3'de kalkıp namaz kılmak mı ee, yoruluncaya kadar hatta namaz kılmak mı hüküm bakımından daha hafif müfessirimiz diyor ki tabii ki akşam ve yatsı namazlarının farzlarını kılmak daha hafiftir diyor. İşte e, dolayısıyla bu onun örneği oluyor. Yani Allah e, ya, gece namazı gibi ağır bir hükmü üzerimizden kaldırdı. Onun yerine akşam ve yatsı namazını farz kıldı. Daha hafif bir hüküm getirmiş oldu. Bu bir ve imma bin naf'i ya da menfaat bakım bir kestratı sevabi fil acili. Yani acil neydi arkadaşlar? Bir acil, bir de acil var. Acil de yani tecil te etmek, ilerleme. ileride Yani sevap bakımında sevap bakımından daha faydalı. Yani mesela diyelim ki siz, Allah size bir hüküm koymuştur. Siz o hükmün gereğini yaparsanız yüz sevap kazanıyorsunuz. Sonra Allah o hükmü kaldırıyor. Başka bir hüküm koyuyor. O hep yaparsan size 700 kat sevap yazıyor. Şimdi birinde 100 sevap vardı. Belki daha hafifti mesela hükmü daha hafifti ama Allah onu kaldırıyor, yeni bir hüküm koyuyor. Belki o hüküm biraz daha ağırdır, yapmak zordur ama onun 700 kat sevabı vardır. Peki bunun bir örneği var mesela Kur'an-ı Kerim'de. Evet onu veriyor müfredir. Kelleri <gülüyor> kanen min neshi siyame ayamin maududat. Biliyorsunuz Bakara Suresi ne diyor? Eyyâmen ma'dudâd. Değil mi? Femen kene minkum. Merîban ala seferin. Yani sayılı günler. Bizim arkadaşlar, birçok müfessirimiz der ki Medine'ye peygamberimiz geldiğinde oruç önce şöyle farz kılındı. Yani belli günlerde oruç tutmak. Böyle bir farziyet vardı. Hatta kimisine göre işte her ayın 1'i, ee, 15'i ve 30'u bu şekilde oruç tutuluyordu. Kimisi diyor ki işte 3 yani her aydan 3 farklı zamanlarda 3 gün e, tutmak şeklinde bir ibadet vardı. Oruç böyle yani. Eyyâmen ma'duda sayılı birkaç günde oruç fazkırılmıştı. Fakat daha sonra arkadaşlar. Şehru Ramazân. Ellezi fî uzle fî Kur'ân. O ayet geliyor. Diyor ki o ayette allah Teala. فَمَنْ şehide مِنْ şehre شَهْرَ فَلْيَصُمُ Kim o aya erişirse o ayın tamamını orucunu tutsun. Artık bir bir üç gün gitti, bitti. Ayın tamamı geldi arkadaşlar. İşte mesela bakın. Şimdi hüküm olarak hangisi daha? Yani e, üç gün tutmak mı daha e, hafif? Bir ay tutmak mı daha hafif? Veya bir ay tutmak mı daha zor? Üç gün tutmak mı daha zor? Elbette ki bir ay tutmak daha zor arkadaşlar. Değil mi? Üç gün tutmak kolay. E nasıl oldu şimdi? Hani daha hayırlısı geliyor bize? Daha hayırlısı demek daha kolay demekti. Nasıl oldu bu iş? Ha, ne diyor müfessirimiz? Bir kestreti sevabi. Bu da sevabın çokluğu var. Bir ay oruç tutuyorsun ama yani o ayda oruç tuttun diye kazandığın sevabın haddi, hesabı yok. Dolayısıyla yani كَلَّذِ Min مِنْ نَسْخِ صِيَانِ اَيَّامٍ مَعْدُدَاتٍ بِشَهْرِ رَمَضَانَ Ramazan ayının orucuyla sayılı günlerde oruç tutma hükmünün nesh edilmesi gibi burada sayılı günlerde oruç tutuyorduk ama bunun sevabı azdı. Hafifti ama sevabı azdı. Allah onu kaldırdı, onun yerine daha ağır, nispeten daha ağır bir hüküm getirdi. Ramazan ayının tümünde oruç tutma hükmünü koydu ama buna karşılık da hadsiz sevap verdi. İşte burada da öyle bir durum söz konusu. Demek ki arkadaşlar nes, yani bir hayr-i minha demek, daha hayırlı demek ya hüküm olarak daha hafiftir ya da sevap bakımından daha çok sevap kazandır. Ee, hayr-i minha demek bu iki anlamdan birini belki de ikisini taşır olabilir bazen arkadaşlar. Ve ikincisi ise şudur, anne, mane, bu daha hayırlı sözün manası şudur, Ey yani daha hafif, bir yani orada ruhsat tanıyoruz size Allahu Teala, bir hüküm koymuş, hüküm konusunda size ruhsat, kolaylıklar tanımıştır. O zaman bu getirdiği, içinde ruhsat olan hüküm, diğerinden daha hafiftir. Se daha kolaylık sağlıyor. Dolayısıyla daha hayırlıdır. Ve hâdâ ma'nâ qavl-i qatâdâ. Bu ne oldu ya? Biz okuduk. Allah Allah. Bu tekrar bulmuş burada arkadaşlar. Böyle diyorum ki ya bunu biz okuduk. E, peki. Bu kısmı geçerim o zaman. Peki. Ev ne demek arkadaşlar? Burası önemli değil. Benzeri. Herhalde bu şeyde arkadaşlar koyarken bir üçüncü haftayı koymuşlar ya, herhalde orada bir yanlışlık olmuş tekrar koymuşlar bir şey olmaz daha hayırlı'nın anlamını öğrendik. Peki mitliha yani benzeri ne demek oluyor? Bunun bir örneği var mı? Yani mitli hükümliha yani misliha demek hükümleri aynı. Yani bir bir ayet var bir hüküm getirmiş sonra Allah o ayeti kaldırıyor. Yeni bir ayet getiriyor. Ama o ayetin hükmü de bir yerle aynı. Yani hangi konuda aynı? Fil hiffeti ve s ve s ve ecri Yani hafiflik bakımından, ağırlık bakımından, sevap bakımından, ecir bakımından aynıdırlar. Ha onu yapmışsın, ha bunu yapmışsın. İkisi de aynıdır. İşte demek de bu oluyor. Peki bunun bir örneği var mı? Ee, tarihte bizim bildiğimiz kellezi evet hemen örneğini veriyor müfessimiz. Şunun gibi kana min neshi istikbali beytil makdisi bistikbali keabeti biliyorsunuz Müslümanlar Medine'ye geldikleri zaman aşağı yukarı 16-17 ay değil mi? 16-17 ay beyti makdise yani Kudüs'e dönerek namazlarını kıldılar. Değil mi arkadaşlar? Daha sonra Allah onlara dedi ki Kıbleye dön, Kabe'ye dön Fe velli veciheke şatrı el haram. Peki şimdi e, Zorluk bakımında Kudüs'e dönüp namaz kılmakla Kabe'ye dönüp namaz kılmak arasında bir fark var mı? Yani hafiflik ağırlık bakımında Mesela Kabe'ye dönünce daha mı hafif oluyor? Ya da Kudüs'e dönünce daha mı ağır oluyor? Hayır. Hiçbir fark yok değil mi aralarında? E, müfessirimize göre işte bundan kasıt bu. Yani aralarında herhangi bir e, fark yok. E, bu sevapta da böyle olabilir. E, hafiflikte böyle olabilir. Dolayısıyla e, bu örneği verdi. وَذَلِكَ mitluhu فِي الْمَشَّقْقَةِ وَسْتَوَى müfessirimize göre Kudüs'e dönüp namaz kılmakla Kabe'ye dönüp namaz kılmak birbirine aynıdır. Hangi konuda bir aynıdır? Meşakkat bakımından da sevap bakımından da aynıdır diyor. Yani e, diyelim ki Kudüs'e dönüp namaz kılmak sizi 5 derece yoruyorsa, Kabe'ye dönüp namaz kılmak da sizi 5 derece yoruyor. Kudüs'e dönerek namaz kılmak sizi 50 sevap kazandırıyorsa, Kabe'ye dönerek namaz kılmak da 50 sahabı kazandırıyor. Yani aynısı. İşte misliha demek de bu diyor müfessirimiz. Evet buraya kadar arkadaşlar neyi gördük müfessirimizin e, nesih konusunda bize e, vermiş olduğu bilgileri e, gördük. E, aslında e, arkadaşlar bu ayetin sizde var ya hani ya yuhallazina amanu la taqul ve kul unzurna ayet kelimesini bir hatırl oralara bakın. Hatta onun bir adın öncesine gidin bakın. Sonra bu ayeti okuyun. Sonra aşağı inin bakın. Alam ta'lem en Allah 'ala kulli şeyin kadir? Alam ta'lem en Allahu muksin semavati vel Ve devamı ve qala ya Isa yukba devamı. Evet. Bütün bunları yan yana koyduğunuz zaman arkadaşlar aslında burada bu ayette sözü edilen nesi sanki yani yani başka bir şey olabilir mi acaba? İşte Kur'an ayetlerinden farklı bir şey olabilir mi? Çünkü kadın ne diyor bakın. Me yemadullene kafirun el-kitabi mi? bakın. Eyunezzele aleykum bil hayr min rabbikum. Bakın öncesinde bu var. Ne diyor o da? Yani bu kafirler var. Ehli Kitabın kafirleri. Ehli Kitabın içerisinde bazı böyle e, tipler var. Bunlar asla Rabbinizden size bir iyilik, bir hayır gelmesini istemezler. bak hiç istemezler. Bak bir hayır. Bakın düşünebiliyor musunuz? Şimdi burada da hayır geçmedi mi? Bir hayır demedik mi? bunlar inanın yan koyduğunuz zaman bunların yani sanki Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerden şu yani ehli kitapla yani önceki dinlerle, önceki inançlarla, el kitaba verilenlerle, Yahudilere verilenlerle ilgisini kurmak daha mantıklı gibi geliyor arkadaşlar. Yani Yahudiler diyorlar ki kardeşim İslam'dan neymiş, Kur'an'dan neymiş? Bizim Tevrat'ımız var, bizim dinimiz var, Yahudilik var. Bunun üstüne din olmaz, bunun üstüne kitap olmaz. Hep böyle diyorlardı. Size inen de ne? Böyle diyorlardı. Size bir şey inmez diyorlardı. E Allah da diyor ki ya biz indirebiliriz ve biz birinde kaldırabiliriz. Yani biz eğer yani çünkü peygamberimiz diyordu ki artık sizin dininizin hükmü bitti. Ben dinimin hükmü başladı deyince onlar öyle şey olur mu kardeşim diyorlardı. Öyle şey olur mu? Tevrat'tan başka kitap Yahudilikten başka din yok diyorlardı. Allah da diyor ki onlara öyle değil. Biz ne edebiliriz. ne edersek de ondan daha iyisini getiririz. İşte yani burada olduğu gibi. Dolayısıyla e, İslam geldi önceki dinlerini nesetti. Kur'an geldi önceki kitapların bazı hükümlerini nesetti. İslam önceki dinlerin bazı hükümlerini nesetti. Böyle acaba baksak ne olur? Dolayısıyla burada Kur'anın kendi ayetleri içerisindeki bir nesih yok. Yani Kur'an bu ayetler onunla ilgili değil dersek ne olur? evet gerçekten bu da yani makuldur. Yani yabana atılacak bir görüş değildir. İşte bu Müslüman İsfahani bunu söylüyor. Diyor ki bu ayetin diyor Kur'an-ı Kerim'in içerisindeki bir ayetle e, ilgisi yok diyor. Yani. Buradaki ayet kelimesi zaten Kur'an-ı Kerim'de arkadaşlar ayetin, bakın isterseniz bir inceleme yapın. Göreceksiniz Kur'an-ı Kerim'de bu ayet diyoruz ya hani ayet, ayet, ayet Kuranda, Kur'an ayeti anlamında ayet kelimesi çok az geçiyor ya çoğunlukla Kur'an ayetinin dışındaki bir şey için mesela omen değil mi? Ancağızlelekom yani çok var. E, dolayısıyla ayet kelimesi var diye hemen bunu Kur'an ayeti diye düşünmek inna fi hak walad değil Çok var yani la ayetin değil mi? albab çok geçiyor biliyorsunuz. E, dolayısıyla buradaki ayeti hemen Kur'an ayeti diye düşünmek e, doğru değildir diyor Ebu Müslim. E, bağlama baktığımız zaman, yukarısına baktığımız zaman, öncesine baktığımız zaman Yahudilerle ilgili bir konudan bahsediyor. Yahudiler Müslümanlara e, e, ne diyelim kin beslemelerinden bahsediyor. Yahudiler Müslümanların hayrını istememelerinden bahsediyor. Onlara Allah'ın bir ayet indirmelerini, bir kitap indirmelerini, bir din göndermelerini istemediklerinden bahsediliyor. Arkasından da bu ayet geliyor. Dolayısıyla bu ayetin onlarla alakası olması daha makul diyor. Ebu Müslim e, o zaman Kur'an'da nesi vardır? Mensuh yoktur. Mensuh bu durumda diğer ilahi kitaplar oluyor. Ebu Gümrün Hanım evet güzel bir tespit yaptın. Yani eğer öyle kabul edersek, öyle kabul edersek yani biz Ebu Müslüman İsfahan'ın görüşünü kabul edersek doğru söylüyorsun. Kur'an nasıhtır, İslam nasıhtır, diğer dinlerde mensuhtur diyebiliriz evet. E, ama Kur'an'ın kendi içerisinde nasih mensuh yoktur. Ama neden 199'u bunu fark edememiş? Hacer çok güzel bir soru soruyor. <gülüyor> neden fark edememiş? Çünkü bir kere bir kere Ebu Müsem'el İsfahanlı şey böyle Ham Mutezile mezhebine mensup ya. Bazı insana böyle ben yani bir yani olabilir diye söylüyor. Yani konuşuyoruz. Bir mezhep taassubu olduysa arkadaşlar siz mezhebinize olmayan bir ne derseniz deyin. Kabul etmiyor. Ya bu Türkiye'nin haline bakın Allah aşkına. Bak ne kadar tam da ne kadar uygun. Ya şimdi birileri bu ülkeye hizmet et, etmeye çalışıyor. Yani her şeye karşı çıkıyor. Ya. Kardeşim bu hiç mi doğru bir şey yok? Yani bu sadece bu hükümet için söylemiyorum. Mesela hangi hükümet iktidarda olursa olsun iyi bir şey yaptığımı herkes karşı çıkar, Herkes eleştirir, Herkes. Niye? Partizanca davranıyoruz da o yüzden. Partizanca davranırsanız sizin mensubu olduğunuz parti ne yaparsa doğru yapar. Olmadığınız parti ne yaparsa yanlıştır. Biraz böyle hani acaba çok mu abarttım bilmiyorum ama böyle bir şey var yani. Adam muhtezilemez eminemez. Ne derse itibar etmemişler görüşüne. Biraz bu var. Biraz tabii şey var yani. Sonuçta işte Hazreti Ali'ye kadar dayandırılan rivayetler var. İşte mesela bir rivayete göre Hazreti Ali bir gün bir camiye giriyor veya bir sohbet giriyor. Bakıyor ki orada biri işte bazı nasihat ediyor falan. Büyük olarak sen diyor Kur'an'ın nasifini, mensunu biliyor musun? diyor. Kalkmışsın böyle konuşuyorsun, Bunlar söylüyorsun. O da diyor hayır bilmiyorum. O zaman diyor, sen hem kendin helak, eğer Kur'an'ın nasifini, mensunu bilmezsen kendin de helak olursun. Başkadan da helak edersin. Böyle rivayetler var. Başka bazı sahabilere ait sözler var. Tabi ulemasının sözleri var. Bütün bunlar böyle bir şey oluştu, bir gelenek oluşturmuş nesin olduğu yönde bir gelenek oluşturmuş. Bu lemamız bu, da bunu genel olarak kabul etmiş. Bir de tabi mesela şu da söylenir Mesela alimlerimiz diyor ki olabilir Kur'an-ı 23 yılda nazir olmuştur. 23 yıllık bir süreç. Nasıl biz insanlar mesela bizim meclisimizde bir hüküm koyuyor değil mi? Arkasından bakıyorsun o hükümü kaldırıyor başka bir hüküm koyuyor. Niye? Şartlar değişti, durum değişti. O hüküm artık bir anlam ifade etmez oldu. Yeni bir hüküme ihtiyaç duydunuz? Rabbimiz de böyle yapmıştır diyor. Mekke'de Müslümanların sayısı bir avuçtu mesela bir avuç Müslüman, beş tane Müslüman var. Desen ki onlara hadi kalkın savaş. İşte cihadı emresem bunlara. Yani e, ne oldu hemen yok yok onu verecekler değil mi? O yüzden bakıyorsun Mekke'de cihad ayetleri yok. Ama Medine'ye geliyorsunuz şartlar değişmiş. Artık Müslümanlar güçlenmişler, askerleri var silahları var. O zaman savaşın hükmü geliyor. Ama şimdi burada mesela tedricilik, tedricte problem yok, kesinlikle tedricte problem yok. Ama acaba bu verdiğimiz örnek mesela nesne mi giriyor, tedriciye mi giriyor? Bence tedriciye giriyor. Fakat da alimlerimiz bunlarla örnek vermişler, demişler nasıl insanlar hani zamanla yasalarını değiştirebiliyorlarsa, bir koydukları hükmü daha sonra kaldırıp yerine başka bir hüküm koyabiliyorlarsa, babamız aynı şeyi yapabilir demiş Hüküm. kabul edenler? Ee, bir de bazı ayetler var. Gerçekten anlamak zor onları. Ee, anlamak zor, yani açıklamak zor. Nesi kabul edenlere göre? Mesela, işte e, bir ayette diyor ki <gülüyor> e, işte eğer siz diyor e, efendim e, 20 kişi olursanız e, 200 kişiyi yenersiniz. Mesela İn takun eşrûne sabirûne. Eğer siz 20 sabreden insan olursanız yarlı bu miatteyin 200 kişi yenersiniz. Şimdi bir böyle bir ayet var. Hemen arkasında da diyor ki e, siz e, ne yaparsınız? bir kişi olursanız siz e, e, yani 100 kişi olursanız 200, 200 kişi yenersiniz diyor. Bak, birinde diyor 20 kişi olursanız 200 kişi yenersiniz. İk, e, yani ne oldu burada arkadaşlar? 1 bölü 10. Yani bir Müslüman 10 kafire bedel anlamı çıktı. Ama hemen arkasındaki ayette de diyor ki e, siz 200 kişi, 100 kişi olursanız 200 kişi yenersiniz. Bu sefer de 1 bölü 2'ye düştü. Yani 1 bölü 2. Şimdi ne yapacağız? Hangisi e, bizi bağlıyor hangisi nasıl anlayacağız bunları bizim ulemamız demiş ki e, ne yapalım yani biz birini nesh edelim birine göre karar verelim demişler öyle yapmışlar yani biraz hani harfler basitleştiriyorum farkındayım ama yani anlaşılsın diye size söylüyorum böyle davranmış bizim ulemamız fakat Ebu Müslim diyor ki hayır bunların her birinin kendi şartları içerisinde geçerliliği vardır diyor dolayısıyla Ebu Müslim nesli kabul etmemiş ama ailelerimizin çok büyük bir kısmı kahir ekseriyeti e, nesih kabul etmiştir. Evet diyelim ve e, inşallah bu önemli konuyu hani en azından ana hatlarıyla e, size aktarmaya çalışmışımdır. Tartışmalı bir konudur. E, Hatice sorulara kafana takma. Konuyu anlamaya çalış. E, önemli bu nesih konusunu anlamak Sorular çok önemli değil. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Biraz kendiniz de araştırın bu konuyu arkadaşlar. Yani Böyle farklı kitaplardan ama farklı kitaplardan okuyun. Yani nesli kabul edenlerin de görüşlerini okuyun. Tartın. Tartışın kendi içinizde. Ondan sonra nesli kabul etmeyenlerin de görüşlerini okuyun. Tartışın. Ona göre de bir karar verin. Son olarak şunu söyleyeyim. Bitireyim arkadaşlar. Bakın. Kur'an-ı Kerim'de nesih var diyen bir arkadaşımız bundan dolayı imanı artmaz. Kur'an'da nesih yok diyen bir arkadaşımızın da bundan dolayı imanı azaltmaz. Yani nesih bir iman konusu değil arkadaşlar. Bir inanç konusu değil. Böyle değerlendirmeyin. Sen nesih kabul ediyorsun. Sen daha iyi bir müminsin, Daha müttaklisin. Daha mütedeyinsin. Ben kabul etmiyorum. E ben o zaman... Daha az Müslüman böyle bir şey kesinlikle düşünmeyin. Bunun inançla, imanla, itikatlı bir alakası yok. Bu bir teori teori konudur. E, kabul de edebilirsiniz, reddedebilirsiniz ama gerekçeleriniz olmalı. Kabul ediyorsanız neye göre kabul ediyorsunuz? Gerekçeleriniz nelerdir? Onları iyice kendi kafanızda e, tartışın, değerlendin ve bir yere oturtun. Yok ben nesi yok diyorum, nesi olmaz diyorsanız onun da delillerini tespit edin, bulun, kendi aranızda içinizde görüşün, konuşun, değerlendirin ve onu da kafanıza bir yere oturtun. Böyle yaparsanız bu konuda daha sağlam bir fikre sahip olursunuz diye düşünüyorum. Evet. E, makale de olabilir arkadaşlar. Tuğba'sı ipucu veriyor. Valla çok iyi bir ödev konusunda olabilir bence Tuğla. Bunu, bunu birkaç kişi araştırabilir yani. Diyerek dersimizi burada bitirelim. Haftaya bugüne kadar Allah'a emanet olun. Ee, i̇nşallah haftaya yeni bir telsirde, yeni bir e, müfessirin eserinde görüşürüz, buluşuruz. Fiyemannillah.